İzsel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzsel merhabalar. Günaydın, günaydın, günaydın, benim. günaydın, günaydın, Özbeş. günaydın. Feryal. Çok şükür Aralık ayını da bulduk. 2021'in sonu geliyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Her şey Düşündünüz mü? Yılbaşında ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Yani bence bu pandemi ve kriz ortamında sağlıklısı ve ekonomik olanı yeni yılı evde aile arasında böyle e, tıpkı eski günlerde olduğu gibi e, oyun oynayarak falan yani tombala, monopoli, tabu. Kızma birader falan gibi böyle bir yandan kestane. Ee, ben e, bu hafta size bir yılbaşı armağan, erken bir yılbaşı armağanı niyetine e, yepyeni bir aile oyunu önereceğim önce. Bu oyunu e, Kevin Kallager yani Kall e, imza adıyla kal tasarladı. Oyunumuzun adı da 2022 Eko Kıyamet Labirenti. <gülüyor> Şimdi kalın büyük bir ustalıkla ve bütün ayrıntılarıyla e, çizmiş olduğu bu oyun kartonunu e, masanızın ortasına açıyorsunuz. Yılbaşı akşamı tabii. E, bu kartonu nereden bulabilirim derseniz ben onu kendi Instagram ve Facebook sayfalarında paylaştım. E, belki yarından itibaren e, Açık Radyo'nun web sitesinde de e, yer alabilir. E, şimdi gelelim oyuna. Başlangıç noktası yani start yani bir numara. Ee, oraya piyon efendim? Birinci kare yani. Evet birinci kare. Oraya piyonlarınızı yani insancıklarınızı yani bir şekilde kendiniz koyuyorsunuz. Ee, ve bu noktadan itibaren iki numaraya doğru hızla koşturmanız lazım. Ama dikkat. Bu etap çok tehlikeli çünkü o piyonlarınızın yani insancıkların yanma tehlikesi var. Çünkü bir ile ikinin arası tam bir yangın yeri. Bütün ormanlar yanıyor. Ee, siz salimen iki numaraya yani korunaklı orman yangını duvarına ulaşmalısınız. İki numaralı kare orman yangını duvarı. Şimdi iki numaranın ardından yine sizi e, çok zorlu bir üç numara bekliyor. Üç numaralı kare bekliyor. Burası da e, kasırga galerisi. Üç numaralı türbinden böyle e, şiddetli bir rüzgar esiyor. Ee, Allah kapılıp sağa sola e, savrulma tehlikeniz var. Hadi burayı da geçtiniz. Dört numaraya ulaşıyorsunuz. Yani Buzdağ çığı Bulvarı. Evet. Evet. Ee, burada neyse ki bir beyaz kutup ayısı sizi gözleyip koruyor olacak. Ee, fakat e, bu eriyen e, buzdağının maalesef suları e, piyonlarımızı yani oyuncularımızı 5 numaralı çöp geçitine doğru sürüklüyor. Oradan da hadi salimen e, geçtiniz. Şimdi kendiniz artık 6 numarada bir plastik atık dağında buluyorsunuz. Şimdi e, ben e, burada durup bir iki dakika soluklanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bundan sonraki etaplar çok daha zorlu geçecek. E, nitekim plastik atık dağından aşağıya doğru ilerlediğinizde ya da kaydığınızda e, piyonlarınız e, insancıklarınız diyelim kendilerini bu kez denizde batmış bir tankerin yanı başında bulacaklar e, burası da 7 numaralı petrol sızıntısı lagünü ben o akıntı terimini tercih ediyorum sızıntı diyorlar akıntı peki Ak ben öyle yazdım çevirdim akıntı diye düzeltelim üzerine çizip eee Piyonlarınız bu istasyonu da petrole bulanmış fakat sağ salim aşmayı e, başardıkları takdirde ki umarım başaracaklardır. E, bu kez kendilerini uzunca bir mezarlık yolculuğu bekliyor. Burası da yok oluş mezarlığı. E, mezarlığın yolu e, sizi doğrudan dev bir ineğin e, açık ağzına götürüyor. Yani 9 numaraya. Ee, onun adı Metan Canavarı. Metan Canavarı'na hoş geldiniz. Metan Canavarı'nın ağzından girip arkasından e, çıktığınızda da e, kapkara ve gri dumanlar içerisindeki on numaralı bu kez Bacalar Caddesi'ne vardınız demektir. E, şimdi yoğun duman altındaki bu uzunca caddeyi de açtıktan sonra nihayet on bir numaraya yani aşırı Jetstream bölgesine ulaşıyorsunuz. Şimdi biraz yavaşlayabilirsiniz çünkü artık sona yaklaştık. 12 numarada çölün ortasındaki bir snack bar, kıtlık snack barı sizi bekliyor. Burada biraz dinlenebilirsiniz. Bundan sonraki yolculuğunuzda bir pasajdan geçiyor ve bizlere burada bir salyangoz sürüsü refakat ediyor. Onlarla yavaş yavaş ağır ağır böyle bitiş noktasına doğru ilerliyoruz. E, bu pasajın adı Eylemsiz Hükümet Pasajı. Nasıl? İnaktif yani, evet. Evet. evet. Şimdi bu salyangoz sürüsüyle, bu sümüklü sürüsüyle birlikte ağır ağır bitiş noktasına ulaşmadan önce maalesef aşmanız gereken çok tehlikeli son bir nokta daha var. 14 numaranın tepesinde asılı bekleyen dev bir kılıç. Ucu böyle sivri mi sivri? E, piyonların tam tepesine iniyor ve deliyor. E, zaten burası da devrilme noktası. Evet. Hadi evet. buradan da geçtik. 14 numaradan da geçtik. Devrikler. Şimdi artık yeniden e, başlangıç noktasına dönüyoruz. Ve 2023'e başlamak için ısıyı bir derece daha arttırıyoruz. <gülüyor> bir derece daha arttırıyoruz. Evet. Kevin Callow, Yani kalın Call oyunu böyle oynayacak olanlara şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz oynayacağız garip. Evet, bu noktaya gelince hep birlikte birazdan we did it diye bahsediyoruz <gülüyor> değil mi? Evet, başardık. Başardık. Başardık. We did it. Şimdi e, yılbaşının olmazsa olmazlarından biri de yılbaşı ağacı tabii. E, daha şimdiden biliyorsunuz mağazaların, otel, restoranların hatta pek çok evlerin içinde e, yılbaşı ağaçları kurulmaya başlandı bile. E, yalnız bu yıl e, bir küçük sorun var gibi. Özellikle Amerika'da bir küçük sorun var gibi. Önce e, John Darko'nun e, güzel karikatürünü anlatayım. E, sonrasında bu küçük sorunu sizinle paylaşacağım. Şimdi Darcourt ne yapmış? Charles Schulz'un hatırlayacaksınız o ünlü çizgi romanı Pinot vardı. Evet, Pino's. evet. Biraz. Ee, onun kahramanı Charlie Brown'u e, almış e, karikatürine. Evet. E, onu çizmiş. Tamamen aynı kareyi almış. E, bu karikatürde yine Charlie Brown kadar e, tanınmış iki eleman daha var. Bir tanesi o küçük battaniyesini elinden hiç düşürmeyen ve sürekli e, parmağını hemen e, minik arkadaşı. Linus değil mi? Ha, Linus, Linus, mi? Linus evet. evet. Linus, evet. Ee, diğeri de e, Charlie Brown'ın yine çok ünlü e, yılbaşı ağacı. Her yılbaşında mutlaka bunu bir, bir şekilde o çizgi e, bandım içine koyardı. E, bu ağacın özelliği de çok cılız olması ve dallarından sadece bir tanesinde e, yılbaşı süsü bulunması. Fakat bu dal o kadar e, cılızdır ki o süsün, ki süs de çok hafiftir aslında, o süsün ağırlığından dal yere doğru eğilir. Tezat oradadır zaten. Şimdi John Darko'nun karikatüründe Charlie Brown ağaca bakıyor ve hemen arkasında duran Nainus'a düşünceli bir şekilde şunları söylüyor. Amerikalılar bu ağacı kurmayı öğrenmeli diyor. Amerikalılar bu ağacı kurmaya öğrenmeli. Evet. evet. Neden öyle dediğini e, aslında karikatürün üzerindeki kutucukta e, açıklıyor Darko. Tedarik zinciri sorunu ve iklim değişikliği yılbaşı ağacı kıtlığına yol açıyormuş. Hmm. Evet. Böyle. Yani e, bence yapay yılbaşı ağaçlarıyla idare edecek bu sene Amerikalılar. Çaresiz. Evet e, sakız çiğneyerek ve yapay yılbaşı ağaçlarına bakarak çiğneyi, e, geçirecekler. Evet. Şimdi Charlie Brown bile endişelenirken e, İsviçre'den e, bir karikatür, Bernkentin'den e, Alexander Balman'ın Alex diye e, Balaman pardon Balman dedim Balaman'ın e, bir karikatürü Alex diye imza alıyor kendisi. Ee, bu karikatürün kahramanı Charlie Brown değil. Eee bakayım. Guillermo Fernandez. Guillermo Fernandez isimli bir bilgisayar sistem tasarımcısı. Fernandez ee, bir kısımdan bu yana işini bırakmış ve Berlin kentinin Hükümet Meydanı, Bundesplatz'ta iklim için açlık grevi eylemi yapıyor. Üç çocuklu bir aile babası Fernandez ve basına yaptığı açıklamada çocuklarının geleceğini korumak için İsviçre hükümetinin iklim değişikliği konusunda cesur adımlar atmasını sağlamak istediğini ve bu uğurda açlık krebin ölmeye hazır olduğunu söylemiş. Evet, Alex'in karikatüründe Fernandez'i görüyoruz. Erimekte olan bir buzul adasının üzerinde. Solunda bir kutup ayısı, sağında bir penguen var. Üçü de yumruklarını sıkmışlar, havaya kaldırmışlar, gülümsüyorlar. Fernandez'in elindeki pankartta ise çocuklarımızın iklimi için açlık rebe yazısı okunuyor. Her ne kadar buzulun üzerindeki bu üçlü giriştikleri ölümcül eyleme rağmen hala gülümsüyorsa da e, Buzulun etrafında bir de suda can simitlerine sarılmış olarak yüzmeye çalışan üç kişi var. Onları görüyoruz ve e, onların suratları oldukça asık. E, ben İsviçre siyaset dünyasını pek tanımıyorum. Kim olduklarını çıkartamadım. Ama kılık kıyafetlerinden mutlaka bunlar hükümet yetkilileridir. Onları temsil ediyor diye düşünüyorum. Zaten de İsviçre hükümetinin iklim konusunda yeterince etkin olmamasından yakınıyor. Ve e, biz küçük bir ülkeyiz fakat zenginiz ve gelecek için bir çözüm üretebiliriz diyor. Fernandez'in bulduğu bireysel çözüm ise maalesef e, açlık revi. Evet. Evet. Evet. Dördüncü, dördüncü değil mi? Dördüncü karikatürümüz Afrika'ya gidiyoruz. Afrikalıların açlık revi yapmalarına hiç ihtiyaçları yok zaten açlıktan kırılıyorlar. Kenyalı karikatürcü Victor Viktor Andula çizgileriyle bize Afrika'da Afrikadan bambaşka fakat çok büyük bir eşitsizliği yansıtmış. Endular'ın karikatürü aslında bir klasik, ee, tamamen bir e, klişe belki. Sol tarafta oldukça şişman ve beseli bir adam var, çok şişman bir adam bu. Ee, kim olduğunu, yüzünü falan göremiyoruz, kimliğini anlayamıyoruz. Ee, çünkü o kadar şişman ki karikatür karesine de e, sığamamış. Sağ tarafta ise incecik, sıska boyunu, bükük, e, zavallı bir adam e, var. O da bir e, siyahi, bir yani. Onun başını, e, kafasını profilden görebiliyoruz. E, kafası tıpkı bir Afrika haritası gibi. Ve bu e, gariban Afrika kafalı siyahi adam ayağından e, kocaman bir prangaya bağlı. Pranga, e, yus yuvarlak fakat pantuzları var. E, rengi de... E... Yeşil. <gülüyor> evet, kırmızı diyecektim, yeşil. <gülüyor> Ee, zaten üzerinde de Omicron e, varyantı yazısını okuyabiliyoruz. Yani bu zavallı Afrikalı ya da zavallı Afrika diyelim Omicron varyantıyla zincire vurulmuş. Öte yandan o karikatürün sol tarafındaki o kimliği ve milliyeti belirsiz koca göbekli adam ne yapıyor dersiniz? Kollarıyla bir dolu enjektör kavramış. Fakat Afrika'ya sırtını dön dönmüş herhalde hiç umursamıyor olacak olmalı. Mesaj bu. Afrikalı karikatürcü Victor Endula durumu böyle özetliyor karikatüründe. Evet. Moderna'nın da şirketin de bunu üreten şirketin CEO'su ve başı da epey zenginleşmiş yani. Değil mi? 10 Yeni servet olarak 10 milyar doların üzerine çıkmış. Sadece CEO'su 800 milyon katmış kişisel servetine bir hafta içinde. Oh maşallah ne diyelim yani Allah artık Evet. Evet. Valla e, Endula'nın karikatüründe bu şişman adam pek e, belirgin olmasa da Şapat'ın e, Fransa'da yayınlanan o haftalık mizah dergisi Le Canard e, karikatüründe kendisini bu kez tüm haşmetiyle masasının başında görüyoruz tam arkasında da kocaman bir dünya sağlık örgütü amblemi var onu çizmiş Patrick Şapat bu yetkili bu kişi maskesini de burnunun altına indirmiş bir yumruğunu da masaya dayamış elindeki kağıttan okuyor ne diyor? Neyi okuyor? O mikron varyantına karşı önlemleri okuyor. Burada çiklet çineme diye bir şey yok maalesef. Şöyle okuyor adam. Korkmak gerekir mi? Bunu bilim belirleyecek. Arada biz genel panik ilan ediyoruz. Evet. Arada genel panik ilan. Evet. Korkmalı Evet. bilim şey söyleyecek. Evet, ilginç. Evet, ilginç. İlginç. Efendim geçtiğimiz hafta Şapat'ın karikatüründe olduğu gibi çalışma masasının başında çektiği karanlık ve kasvetli bir videoyla Fransız ulusuna seslenen bir diğer kişi de Fransa'nın gündeminin nihayet birinci sırasına oturdu basının da desteği ve yardımıyla. Bu kişi Asyir sağcı, iflas, ifla olmaz pardon bir ırçı olarak ün salmış olan Gazeteci e, Erik Zemmour'dan e, başkası değil. E, dün de e, muazzam bir miting gerçekleştirmiş. E, bayağı kavgalı, hürgürlü bir miting olmuş. E, Pierre Balouet, e, Fransız karikatürcü, pek çok Fransız me meslektaşı gibi Zemmour'u e, Genel de Gaulle olarak e, çizdi. Fakat Balouet'in karikatüründe, e, masada oturan ve önündeki mikrofondan e, Fransız ulusuna seslenen kişi e, asker üniforması içindeki e, Zemur değil Charles de Gaulle'un ta kendisi. E, İkinci Dünya Savaşı esnasında o sığındığı Londra'dan İngiltere'den Fransızlara direniş için radyodan e, seslenen de e, ikonik bir pozu vardır. Onu yenilemiş e, Banuay birebir. Tıpkı e, Zemur'un yaptığı gibi e, orada oturuyordu gol. Daha doğrusu Zemur'da gol gibi oturmuş. E, hatta Zemur'un videosunda masada duran kocaman mikrofon bile Dögol'un önündeki mikrofonun benzeriydi. Ve ortam da bayağı kasvetliydi. Bilmiyorum videoyu izlediğinizde e, görmüşsünüzdür. Kasvetli bir ortam, koca bir mikrofon ve Zemur e, Dögol pozunda. Peki. Zemmur bu karikatürün neresinde diye soracaksınız belki. E, haklısınız çünkü masada oturan Degol. E, Balway'de Degol'u çizmiş Zemmur'u değil. Fakat karikatüre biraz dikkatlice bakınca Zemmur'u da fark ediyoruz. Degol'ün hemen sol ayağının e, yanında eski püskü duvarın dibinde küçük bir minik bir fare deliği var. İşte o fare deliğinin içinde minicik bir çalışma masası ve o masada masaya göre oldukça büyük bir mikrofonun başında oturmakta olan e, zemru görüyoruz. Elindeki kağıttan okuyarak cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklıyor. Yani yeni bir Trump. Evet. Adayı. Bayağı e, ilginç bir figür kendisi. Evet. bildiğim kadarıyla bir çeşit pianuar mı dedikleri işte Cezayir kökenli. Aynı zamanda da e, Yahudi şey, aslında evet, evet. evet. Hem Araplara hem de Yahudilere peci şekilde düşman aynı zamanda. Herkese karşı e, Fransa'yı nostaljik eski Fransa'ya dönüştürmek istiyor. E, yabancılar gitsin, e, biz Diyaretler Fransızlar evet. güzel o e, ne, ne diyorlardı e, güzel zamanlar işte. Artık e, o dönemlere dönelim falan filan diye. Fakat herhangi bir planı e, projesi yok. Hiçbir plan projesi yok. Ben yine bu karikatürde bir küçük ayrıntıya daha dikkat çekmek istiyorum. E, kapamadan, e, başka bir karikatüre geçmeden önce. E, General de hemen solunda duvarda asılı bir resim görüyoruz. Asker belesi e, takmış, giymiş. Siyahi bir e, kadının resmi bu, fotoğrafı eee Baloy aslında bu karikatürle muazzam bir tezata parmak basıyor. Çünkü Chizemur Fransa başkanlığına adaylığını açıkladığı esnada tam o an o anda yine Missouri doğumlu bir egzotik dansçı, aktivist, ırçılıkla mücadelede daha De Gaulle zamanında bir sembol olan e, Fransız direniş üye, e, Fransız direniş örgütü üyesi Josephine Baker Paris'teki Pantheon adlı mezarda e, yer alan ilk siyah ve altıncı kadın oluyordu. Evet Pantheon'a alındı. Evet evet evet. E, Josephine Baker 1975 yılında hayatını e, yitirmişti. Onun hakkında söylenecek çok söz var. E, fakat süremiz yetmez. İstanbul'a falan da gelmişti. Öyle hikayeleri var. E, i̇lginç bir hayatı var. Ve gerçek bir aktivist. Evet. O da e, Panteon'a, böyle bu onura sahip olan ilk siyahi kadın ve altıncı kadın aynı zamanda. E, ve tam da Zemur'un başkanlığa adaylığını ilan ettiği gün bu e, karar alındı. Peki, biz yine e, karikatür dünyasına, hatta kendi karikatür dünyamıza döneceğim. E, Zehra Ömeroğlu'nun ilginç e, karikatürlerini uzun zamandır Leman dergisinde izliyorduk. Şimdi iki karikatörü de e, ben aslında Leman'ın Instagram sayfasından aldım. Dergide göremedim. E, fakat e, şeyde Instagram sayfasında Leman'ın sayfasında yayınlanmış. E, belki dergide yer kalmamıştır ya da sadece sanal ortamlarda yayınlanmıştır. Bilmiyorum. Her neyse, e, karikatür e, sağlık çalışanları hakkında e, ve çok da güncel bir soruna parmak basıyor. Karikatürün ön planında Sağlık Bakanımız Koca var. Ee, oldukça sıkıntılı bir yüz ifadesi. Arkasında bekleyen bir, yani birkaç e, sağlık çalışanıyla e, birlikte diyalog halinde kendisi. E, fakat karikatür bu ya. E, bakan bu sağlıkçılara sırtını dönmüş. Onlara bakmadan e, konuşuyor onlarla. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hakkınız ödenmez diyor arkasındaki sağlık çalışanlarından bir e, hemşire olsa gerek, kızgın bir ifadeyle yanıtlıyor bakanı. Ödenir aslında, haklarımızı verebilirsiniz diyor. Bakan ise ısrarcı, yok vallahi ya, ne yapsak ödeyemeyiz hakkınızı, çok sağ olun diyerek mevzuyu kapatmaya çalışıyor. Evet, evet, zaten çok, herhalde bir yıl falan olmuştur, sağlık çalışanlarının böyle bir eylemi vardı. Hakkınız ödenmez evet. dediler, ödemediler diye <gülüyor> evet. defiz Evet ve konu da pek kapanacak gibi de görünmüyor değil mi? Evet. Ee, geçen hafta sağlık çalışanları Bilkent Şehir Hastanesi önünde Ankara'da toplanmışlar, ee, tepki göstermişler falan. Ayrıca ya, ya, yarın yayılma olacak. Evet evet 7 ve 9 Aralık'ta hem evet. yarın hem 9 Aralık'ta planlanan yapılması planlanan bütün zamların bütün sağlık çalışanlarına uygulanması ...kalebinde bulunuyorlar. E, i̇şi bırakacaklarmış. Evet. Sağlık emekçileri bir bütündür diyorlar. Peki yaşasın ekonomi o zaman. <gülüyor> Geçen hafta e, yerli ve milli karikatürcülerimiz... ...her nasılsa e, basında ve sanal ortamda... ...bolca simit ve ekmek karikatürü çizdiler. O kadar ki ben onca e, böyle tam, yarım ve çeyrek... ...simit karikatürleri arasından bir seçki yapamadım derken yine sevgili hayatı boyacıoğlu, ta Almanya'dan imdadıma yetişi verdi. Hayatının karikatürü her zaman olduğu gibi yine çok basit, yalın fakat e, güçlü bir anlatıma sahip tabi. E, karikatürde yemek sofrasının başında oturmuş, mutlu mu mutlu, e, yurdum insanlarını görüyoruz. Normal sıradan bir çift, karşılıklı olarak birer tabure çekmişler, beyaz örtülü e, yemek masasının üzerinde saçılmış olan zeytin tanelerini. İştahla bir gülümseyerek seyrediyorlar. Ee, bu küçük ailemizin reisi erkek, e, gayet kibar bir şekilde elindeki çopstiklerle kavradığı bir tane zeytin, e, bir zeytin tanesini üstelik çopstikleriyle birlikte zevcesine uzatıyor. Adamın diğer elinde de kendi çopstikleri var. Peki nedir bu geleneksel Türk sofrasındaki çopstik meselesi? Yani çubuk, ee, yiyecek çubuk. Gibi. Çubuk, evet, evet. evet. Yani neden çubuklarla yiyoruz da normal kaşık, çatal, bıçakla yani geleneksel e, şekilde yemiyoruz tamam. tüketmüyoruz dinleri Zeytin durumu da nasıldır bilmiyorum şu anda. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Ee, neden çopstik? Onu da ailenin reisinin ağzından dökülen sözcüklerden öğreniyoruz. Çin modeliyle büyüyeceğiz diyor ailenin reisi. Evet. Ne diyelim, hayırlara vesile olsun bari. Yani ben pek beceremem ama bir şekilde... Evet, bu... işte o yüzden zaten. Böylelikle yiyemiyorsunuz, daha az yiyorsunuz için <gülüyor> ben de hiç yiyemem. <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim Özdeş. Bunu bir Japon arkadaşım göstermişti. Kendisi ben de bir iddaya girmişti. Pilav yiyorduk, Adapazarı'nda bir okulun yemekhanesinde... Bana dedi ki sen başla, ben de başlayacağım. Kimin tabağında daha çok pilav tanesi kalırsa o kaybedecek dedi. Bir tane bırakmadı tabağında. <gülüyor> bir tane bırakmadı tabağında. Yani bir tek pilav tanesi, birinç tanesi <gülüyor> kalmadı ta tabağında. Hepsini şopsiklerle yok etti. Bu da bir şey kültür tabii yani ne evet. diyelim. Ben mümkün değil öğrenemedim. Evet, ben de ama Şi dini çıkıyormuş şimdi Çin'den haber vereceksek. Yeni bir din böyle. Nereden ya, çıkıyormuş bu? Çin'den. Ş Komünist Parti Ş vermiş mi? Öyle bir dinin çıkması? Komünist <gülüyor> Parti çıkartıyor o dini. Ha, öyle mi? Şii dini tabii. Şii <gülüyor> Şi dini. Şii Şi dini. Şii virüsü çıkmadı, Şii dini çıkıyor. Evet, güzel. Yani şöyle, Şii dinini ben uydurdum. Aslında Çin devlet başkanı Şii, dinin Çinleştirilmesi çağrısında bulundu. İnançların... Ülkeyi yöneten komünist partisine ve Çin'e özgü sosyalizme <gülüyor> bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini söylemiş. Yani dini inançların Çinleştirilmesi ve toplumsal uyum sağlamak için etkin biçimde kullanılması. Yani çalış din işleri çalışma konferasında konuşmuş. Ben uydurdum yani şey. Dinin... Ama bu çok çok iyi bir fikir. O zaman ben. Çin'de belki diyanet evre... işleri varmış anladığım kadarıyla. Evet, dinin <gülüyor> Şiileştirilmesi olayı olmasın bu. Niye ben uydurdum bunu. Ama müthiş bir şey işte. O zaman evrensel uyum da sağlanabilir belki. Evet. Yaşasın Şi dini. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> ve Çince'de... ...çiklet nasıl deniyor? Şimdi alalım çikletlerimizi ve gidelim artık. Peki şey... Eyvah bitti süre. Yalnız ben seçim meselesinde... ...şimdi... ...ne yapacağız... Ee, bilemedim Diden mesaj attı Kal'in e, karikatürünü seçmiş yani bu 14 adımda e, felaketlerden geçe geçe oynanan karton oyunu evet ben de katılıyorum ona zaten ben, ben katılmak zorundayım çünkü e, çok emek harcadım onun ter, evet, tercümesini yanlış diyeceğim. etmek için evet. <gülüyor> muazzam bir <gülüyor> emek var şimdi seçmezsek kayıp olur evet peki ne diyoruz bu durumda We did it. <gülüyor> Başardık. Başardık. Bu, bu programı da sonlandırdık. <gülüyor> bu programı da sonlandırdık. Hoşçakal. Çok teşekkürler. İyi haftalar, Görüşmek iyi yayınlar. Üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri